İbrahim Aleyhisselam ikinci büyük peygamberdi. Malıyla imtihan gördü, Halil İbrahim bereketi oldu. Canıyla imtihan gördü, ateş onu yakmadı. Cenab-ı Hak senin selamet ol emrini verdi, ateşe bir gülistan oldu. Evladından imtihan gördü, piçağı kurban etmek için boynuna dayadı. Cenab-ı Hak koçu indirdi, İbrahim bu açık ve zor bir imtihandı. Çünkü evlat kendisini devam eden bir parçası. İbrahim bu zor bir imtihanla sana selam dedi. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam tebrik etti. Putperest bir kavimle mücadele etti. Babası da putperest, onunla mücadele etti. Takva arttıkça itina artar, korku artar. Ayette velâ buyuruyor. Yem yübasun. Ya Rabbi diyor, beni diyor kıyamet gününde, o insanların dileceği gün beni mahcup etme diyor. Yani bizim için bir fiili kıstas ayet kelime. Bir de kendimizin durumunu düşünelim. Kalpte üç tane taht vardır. Can vardır. Can çok kıymetlidir. Canını çok sever insan. İbrahim el in canını feda etti. Mal kıymeti malına sığınır. Malını barınak ve sığınak olarak görür. Malını feda etti. İki taht yıkıldı. Tek taht daha kaldı, bir, bir evladı kaldı. Boyuna bıçağı koymakla o tahtı da yıktı. Bu üç tane kalbindeki tahtı yıktı. Kalp ilahi bir tecelligah oldu. Halilullah oldu, Cenab-ı Hak da dost oldu. Putperest kavimle ağır mücadelede bulundu. Canını ortaya koydu. Fakat yine yaptıklarını Allah'ın verdi bu iman nimetine karşı o şükrünün ifasında, teşekkürün ifasında az görüyor. Böyle toksini diyor. Ya Rabbi beni mahcup etme diyor. İnsanların dirilceği gün beni mahcup etme buyuruyor. Demek ki hasibu kablen hasibu. Kendimiz hep Kur'an-ı Kerim'deki olan fiili kıstaslarla mukayese etme durumundayız. Cenab-ı Hak bizden Kalbi selim istiyor. E iman edenler Allah'ın azimet ilâyesine göre takva sahip olun veriyor. Allah'ın azimeti idrak mümkün mü? Değil. Demi yani bütün güçler Allah ne nimet verdi. Bütün güçler Allah'ın seferber olacak. Ondan sonra velatemü ütünle sakın ha ölmeyin, diyor Cenab-ı Hak. İlla ben tüm Müslüman ancak Müslümanlar olarak can verir. Demek ki bir müminde daima bir son nefes endişesi olacak. Peygamberlerin dışında kimsenin bir teminatı yok. Kalbi selim istiyor. İşte İbrahim Aleyhisselam o ya Rabb'i diyor beni limahsene insan diriltileceği gün Yevmel aham fulun ve la binun illa minallahi bi kalbin selim. O gün mallar, evlatlar vesaire hepsi burada kalacak. Yani okyanuslar kadar malın olsa Türüler gibi neslin olsa hepsi dünyada kalacak. Nasıl işlediyse öyle, nasıl kullandıysa öyle. İlla men atallaha bir kalbin selim. Cenab-ı Hakk'a bir kalbi selim. Rafine olmuş bir kalp. Filiteden geçmiş bir kalp. teskiy olmuş bir kalp. Masiyetlerden sıyrılmış bir kalp. Cenab-ı Hakk'la dostluğu kurmuş bir kalp. Böyle cenab bir kalp istiyor. Bu kalp nasıl bir ince kalp, zarif kalp. Kimseyi incitmeyecek lisanına hakim olacak. Diline hakim olacak. İncilmeyecek, kalbine de hakim olacak. Yusuf Aleyhisselam gibi, Efendimiz gibi kalbinde hiç kimseye karşı en ufak Allah'ın mahluk adına bir burudet kalmayacak. Daima Allah rızasını tercih edecek. Velhasıl böyle bir kalp istiyor. Kalp çiçeğe benzer. Nasıl Çiçek su ile büyürse, inkişaf ederse, kalple takva ile inkişaf eder. İşte okunan ayet kalbi minip Cenab-ı Hak buyuruluyor. Hayır ve şer kalpte netleşmiş. Daima istikamet hayra gidiyor. Şerden uzaklaşıyor. Nefsi mutmainne buyuruluyor Cenab-ı Hak. Ey itminan ermiş nefis buyuruyor. Allah ne imkanlar verdi hepsi Allah yolunda seferber olmuş. Allah'a adammış. Allah'tan razı olmuş, değişen şartlar altında şaşırmamış, kendini kaybetmemiş. Ya Rabbi bu sendendir diyor. Benim idrakimin ötesindendir diyor. La gaybi illallah, Ya Rabbi gaybi yanını sen bilirsin diyor. Benim için hayırdır diyor. Radiye, Allah'tan razı olmuş. Merdiye, bu samimiyet Allah Allah'ta ondan razı olmuş kalp. İşte cennet vizeleri çıkıyor. Salih kullarımı katıl ve cennetime gir buyuruyor. İşte ait i kerimede Selamun Aleyküm Tıbdün Fethullah Halidin buyuruluyor. Cennet bekçileri siz diyorlar tertemiz geldiniz diyorlar. Selam size diyorlar. Dünyadan buraya tertemiz geldiniz diyorlar. İşte rafine olarak geldiniz. Tertemiz oldu. Masiyetlerle sininerek geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya buyuruyor. Cennete girin buyuruyor. Demek ki tertemizlik isteniyor. İbadetlerle tertemiz, muamelatla tertemiz, ahlakla tertemiz. Geçildiğimiz nesillerle tertemiz. Kendimizi Allah'ın verdiği her nimeti Allah yolunda sarf etmekle. Her zaman ben ne kadar Allah rızasındayım. Hayatımın her sabah İslam aksediyor mu? Unuttum bir yer var mı? Bu endişelerle. Bu şekilde kalp daima istiğfarla vel müstafirine bil esar, seherlerdeki o yalvarışlarla, tesbihatlarla, gündüzler o temiz muamelatla kalp temizlenecek. İşte orada selam size. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler cennet bekçidir. Okunan ayetlerde onun ilk başında Cenab-ı şerefli Kur'an an and olsun buyuruyor. Ve bu talimat ile başlıyor Kur'an-ı Kerim'in menşe-i Cenab-ı Hak Bakara'nın hemen ilk ayetinde de Hüden lil muttakim buyuruyor Onda asla şüphe yoktur Ve o müttakiler yine takvaya görüyor Allah'a yaklaşanlar için bir hidayet rehberidir Menşe-i Cenab-ı Hak olduğu için taklidi imkansızdır Mucizedir Kıyamete kadar bu mucizenin devam etmesi. Fesahat'ta, belagat'ta. ilim arkadan Kur'an önden gidiyor. Tarihi hadiselerin ışık tutuyor. İstikbaldeki gelecek birçok şeylere zaman, yani onun hikmetleri Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Velhasıl bu okunan ayetlerle ve Kaf sureti, ahiretin hakikatini muhtelif misallerle Kaf sureti ispat ederek devam ediyor. Ve, ah, ve ahiret sahnesinden görüntüler bize aksettiriyor ve Cenab-ı Hak takva sahibi olmamızı istiyor. 258 yerde Kur'an-ı Kerim'de muhtelif kalıplarda takva geçiyor. Takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme. Fe fucura, fucuru bertaraf etme. Ve takvaha ruhani istidatları inkişaf ettirme. Kendimizi daima ilahi kameranın altında olduğumuzun idrak içinde bulunabilme. Kalbin bu duyguların mücehez olması. Yani kitap ve sünneti hayatın her safhasına aşk ve vecd ile yaygınlaştırmak. Yani bir geometri olarak değil, duyarak, hissederek vecd içinde, istirahat içinde aks ve hiçbir safhasında unutmamak. De Cenab-ı Hak bizden kalbi münip istiyor. Ayt kelime de buyruluyor. Kalbim hayır ile netleştiği bir kalp. Ameli salihler o kalpte bir cazibe unsuru haline geldi. Mıknatıs gibi daima kul ameli salihlere gidiyor. Yine o kalp ameli salihlere giderken masivadan da Allah'tan uzaklaştırır. Her şeyden de kerahatlerinin, haram kerah o kadar uzaklaşıyor. Ve kelimeni kelime-i tevhidin hakikati başlıyor tecellisi başlıyor. La ilahe bütün masiyetler bertaraf ediliyor. Ey peygamber hevahivesini ilahe haline getirenleri gördün mü buyuruyor. O fasıl kapanıyor. İllallah o cemali sıfatlar tecelli ediyor. Gelen ayetlerde, başladığı ayetlerde Hafız Efendi'nin anda insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biz biliriz. İçimizden geçenler Cenab-ı Hak biliyor. Bin Hablil verit buyuruluyor. Şah damından daha yakın Cenab-ı Hak bize. Biz onu şah damından daha yakınız buyuruyor. Yani insan maddeden sonsuz kere sonsuz kadar uzakken Cenab-ı Hak ona şah damından daha yakın. Şibli Hazretleri bir, bir mecliste bulunuyor. Orada bir takım dini sohbetler var. Şibli Hazretleri sohbete giriyor. Allah diyor ilk defa şunu soracak diyor. Kulum dünyadayken ben, seni, ben seninle, ben seni beraberdim. Benim rızkımı yiyordun. Benim mülkümdeydin. Benim nimetleriyle perverdeydin. Dünyadayken ben seninle beraberim, sen kiminle beraberdin? Enfal suresinde de ey iman edenler hayat verecek şeylere Allah verusuna uyun. Hayat verecek şeylerde Allah verusuna uyun. Bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Demek ki Cenab-ı Hak hissiyatımızda hissiyatı yaratan Cenab-ı Hak hissiyatlarımızı bilmesi bu kadar basit. ile insanın arasına giriyor Cenab-ı Hak. Tabi burada ve siz mutlaka onun huzuruna toplanacaksınız buyuruluyor. Demek ki hissiyatlarımızda bizim durumumuza tesir edecek. Yine burada diğer bir mana da Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasında. Efendimiz buyuruyor. Cenneti bir karış kalır cehenneme döner buyuruyor. Bella'sın hiçbir zaman insanda ama hiçbir sermaye ile geldik. Hiç halini yaşayacağız. Derin Cenab-ı Hakk'a daima iltica halinde olacağız. Efendimiz çünkü bir karış kalır cehenneme döner buyuruyor. Misaller var mı Kur'an? Var, çok. İşte İblis Melekler'in hocasıydı. Ben dedi, Kahre ilahi uğradı. Helak oldu, gitti. Karun ben kazandım dedi, bu benim meziyetimdir dedi. O da benim meziyetim dedi, o sermayesiyle toprağın dibine gömüldü. Araf suresine bağlum manevi meziyetleri vardı. O da nefsine meyletti, o da helak oldu, gitti. asıl kul hiçbir zaman yaptığına güvenmeyecek. Ya Rabbi, bu senin lütfundur diyecek. Seni ikramınla da bunu ben ifa ediyorum. Bir hiçlik içinde olacak. Kibirden uzak olacak. Cenab-ı Hakk'a daima iltica halinde olacak. Hayatın her safhasını İslam'ı aks ettirecek. At siz Allah'a yardım ederseniz kul nasıl Allah'a yardım eder? İç alemini temizler. Din'in temsilcisi olur. Hayatın her safhasına her safha İslam'ı aks ettirir. O zaman Allah size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz. Demek ki ayaklar daima bir, bir şey üzerinde, bir buzlu bir arazi üzerinde. Yani bir mayın tarlası üzerinde kalp devamlı. Devam Cenab-ı Hak bir tespit halinde olduğunu biliyor. İşte kiramen katibin devamı çalışıyor. Onların tatili falan yok. Ömrümüz kadar kiramen katibin dosyaları dolduruyor. Dosyayı mühürlüyor, tadilat yapmak da mümkün değil. Cenab-ı Hak bize son nefesden bir sahne bildiriyor. Ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de, ey insan bu senin öteden beri kaçtığında şeydir denir. Hepimizin başında gelecek. O son nefes. Ve o ölümün getirdiği sarhoşluk bir halden bir hale geçiş. Bir alemden bir aleme geçiş. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de, ey insan bu senin öteden beri kaçtığında şeydir denir. Ölümden daima kaçılır. Ölüm ürkütücü gelir. Cenab-ı Hak niye bildirir? Demek ki ölümü güzelleştirebilmek. Ölümün ürkütücü halini bertaraf edebilmek. Sura üfürülür. İşte bu geleceğe vaat edilen gündür. Bu geleceğe vaat edilen gündür. Yine Cenab-ı Hak münafıkası başka bir ölüm halimizi bizim bildiriyor. Orada da ölüm anı gelir de ''Ya Rabbi sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin Cenab-ı Hak.'' buyuruyor. ''Ölümümden sonra infak etmek mümkün değil. Çoluk çocuğun infak eder ama senin için onda o kadar değer yok. İstemin bunu sağlığında yapabilmen. Sağlığında Allah ne verse Cenab-ı Hak onu verebilir. ye uzun sadakat.'' buyuruyor. İvassız garetsiz verilen her şeyi Cenab-ı Hak kabul ediyor. Sadakaları kabul ediyor. Tövbeleri o kabul ediyor.